Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çevre yatırımlarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yeniden faaliyete geçmesine izin verildiğini açıkladığı 11 termik santral hem cebimize hem de sağlığımıza zarar veriyor. Greenpeace Akdeniz'in hesaplamasına göre söz konusu 11 santrali 2018 yılında arızalanıp çalışmadıkları için ortalama 109ar gün için 334.959.000 Türk Lirası 2019'da da arızalanıp çalışmadıkları ortalama 91 gün için toplamda 518.386.000 Türk Lirası teşvik verilmiş. Bu rakamlar ortaya koydu ki birçok 1950'lerde kurulan bu santraller çalıştıkça bir yandan bölgede yaşayan halkın sağlığına zarar verirken Diğer yandan da tüm Türkiye'nin cebini yakıyorlar. Geçici faaliyet izni verilen on termik santrali filtresiz olmalarına ve çevre yatırımlarını tamamlamamalarına karşın hala çalışıyorlar. Bahsi geçen santraller çevre yatırımlarını gerçekleştirmemiş, filtrelerini takmamış olmalarına karşın 2018 ve 2019 yıllarında arızalanıp hizmet vermedikleri günlerde dahil olmak üzere milyonlarca lira teşvik ödemesi aldılar. Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Avukat Deniz Bayram, yeniden faaliyete başlayan santrallerle ilgili şunları söylemiş. 7 yıl boyunca çevre yatırımlarını gerçekleştirmedikleri için kapatılan termik santrallerin bazı üniteleri yeniden faaliyete başladı. Bu santrallerin kısmen açılmasıyla ilgili hangi kriterlerin uygulandığı, bu santraller hangi çevre yatırımlarını gerçekleştirdiği konusunda belirsizlik mevcut. Söz konusu santraller miyadı dolmuş hem sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı ihlal eden, hem de ekonomik olarak büyük bir yük oluşturan santraller. Yıl içindeki arıza sürelerine baktığımızda ne kadar verimsiz olduklarını ve Türkiye'nin elektrik arzını güvenceye almaktan çok uzakta oldukları açıkça görülüyor. Söz konusu santrallere neden arızalı olduklarında bile milyonlarca lira teşvik ödemesi yapılsın. Arıza yapan sağlık düşmanı santrallere ödenen milyonlar, Bunun yerine Türkiye'de sağlık sistemine, temiz enerji üretim sistemlerine ve geleceğimize yatırılabilir. Bu santrallerin halk sağlığını tehdit ederken teşvik ödemesi almaya devam etmeleri Greenpeace tarafından Danıştay'a taşındı söz konusu dava devam ediyor. Almanya'da hükümet kaynağının verdiği bilgilere göre Ekonomi Bakanlığı elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının kullanımına sunulmasını desteklemek adına iyileşme paketinden 500 milyon euro ayrılmasını istiyor. Berlin, 2030 itibariyle 1 milyona yakın şarj noktası kurmayı hedefliyor. Bu adım, Almanya'da henüz otomobillerin %0.6'sını oluşturan bataryalı araçların menziline dair endişeleri bertaraf edecek gibi görünüyor. Bu yönde olumlu bir adım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünya çapındaki bu stoklarının 3'te 1'den fazlasının özellikle de gelişmekte olan ülkelerde aşırı avlanma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre 2 yılda bir hazırlanan raporda zayıf yönetimin olduğu bölgelerde balık stoklarının kötü durumda olması nedeniyle bu sorunun daha çok güçlü siyasi irade ve iyileştirilmiş takibe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Gelişmiş ülkeler balıkçılık faaliyetlerinin yönetimini iyileştiriyor olsa da gelişmekte olan ülkeler daha da kötüleşen bir sorunla karşı karşıya. 2017 yılında dünya çapındaki balık stoklarının %34,2'si aşırı avlanıyordu. FAO 1974'te bu rakamın sadece %10 olduğunu söylüyor ve %10'dan 34'e artmış bu süre içerisinde. Açlık, yoksulluk ve çatışmanın olduğu yerde erde sürdürülebilirliğin daha da zor olduğunu fark ediyoruz diyor Gıda ve Tarım Örgütü. Ancak sürdürülebilir çözümlere de alternatif yok. 1961'den bu yana dünya çapında kişi başına yenen balık miktarı ortalama %3,1 oranında artmış. Yiyecek amaçlı öldürülen diğer hayvanları da bu rakam geride bırakmış durumda. Gıda ve Tarım Örgütü küresel olarak kişi başına yenen balık miktarının 2030 yılına kadar 21,5 kilograma çıkacağını ve Afrika'da yaşanacak bir düşüş ile ortalama yıllık büyüme oranının %0,4'e düşeceğini öngörüyor. Çin dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden pangolin pullarını çıkardı. Global Times gazetesinde yer alan habere göre Çin farmakopesi içinde yani tıbbi ilaçların dozları, formülleri ve kullanımlarını içeren listelere ait bilgilerin bulunduğu kitapta bu yıl pangolinler geleneksel ilaç listesinde yok. Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi bir farmakope olarak tanınan Çin farmakopesi hem geleneksel hem de modern Çin ilaçlarını içeriyor. Karınca yiyen türne ait pangolinler Asya kıtası genelinde yasa dışı ticarete konu oluyor. Umut verici bir haberle günü kapatalım. Küresel ayak izi bu yıl koronavirüs salgını ve alınan tedbirler nedeniyle dünya limit aşım gününü 3 hafta ilerleyerek 22 Ağustos'ta denk geldiğini duyurdu. 2019 yılında dünyanın kaynaklarını 29 Temmuz'da tüketmiştik. Dünya Limit Aşım Günü, insanlığın doğa üzerindeki bir takvim yılı içinde yarattığı tarih, dünyadaki doğal kaynakların yenileme hızını aştığı günü belirtiyor. Yani gezegenin 12 ayda ürettiği doğal kaynağı 8 ay içerisinde tükettiğimizi gösteriyor. 1980'den beri sermayeden yiyoruz. Nereye kadar? Gezegenin sermayesini koruduğumuz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş